Diğer dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendim, bir sohbete daha birlikteyiz. Bize ulaşan sorulardan özellikle sohbetimizi devam ettireceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, banka promosyonu caiz midir? Şimdi banka promosyonu deyince e, banka faizi denmiyor dikkat edirse. Faizden ayrı bir görüntüsü ya da durumu olduğu belli. Şimdi bu ee, çeşitli e, işte özellikle maaşlarının falan alındığı ödemelerin yapıldığı banka sonuçta promosyon adı altında o muamellerle karışan o muamellerde hak olan maaşını oradan alan işçi veya memura da promosyon adıyla 6 aylık veya yıllık toplam bir para veriyor. 300-500 lira 600 lira neyse. Şimdi burada e, dikkat edilmesi gereken husus şudur. Mesela bir memur diyelim maaşını filanca bankadan alıyor. Yıl boyunca alıyor. Yılın sonunda da kendine 500 lira promosyon adıyla fazla para veriliyor. Şimdi aslında bu memur kardeşimiz her ayın 15'inde saat 9'da gidince veya yetki verdiği birisini gönderince hesabındaki maaşın tamamını çekebiliyor bildiğimiz gibi. Hatta bir gün öncesinden mesela ayın 15'i diyelim salı gününe geldiyse Pazartesi günü akşamı saat 12'den sonra, gece yarısından sonra internetten kendi hesabına şifreyle gire, girdiği takdirde girebilirse maaşının yattığını da görüyor. İsterse o saatte kendi başka hesabına bunu aktarabiliyor. Bu gösteriyor ki o gün saat 12'den itibaren, gece yarısından itibaren bizim tasarrufumuzda bu para geçmiş. Biz ertesi gün saat 9'da gittiğimiz zamanda da bunun tamamını kurşuna kadar çekebiliyoruz. Ve bankada paramız falan kalmadı. Şimdi bunun anlamı şu oluyor. Bankayla biz bir anlaşma yapsak desek ki benim 3000 bin lira maaşım var. Bunun bin lirasını bankamatikle çekerim. İki bin lira kalır. Bunun bin lirasını 10 gün sonra çekerim. ihtiyacım olunca. Diğer e, bin lirasını da e, o daha sonraki 10 günde çekerim gibi yani. E, bize ait olan maaşı bankaya kullandırmak yoluyla sen de bana 6 ayda bir 500 lira verirsin, yılda bin lira verirsin gibi bir sözleşme yaparsa işçi veya memur o zaman faiz tanımına uyar. O zaman faiz olur yani. Ama böyle olmaksızın saat dokuzda bütün paramız tasarrufumuzda istediğimiz zaman çekebiliyoruz. Ama çekeriz, çekmeyiz. O bizim meselemiz. Gidemeyiz, o gün ihmal ederiz. İhtiyaç yoktur. Acele etmeyiz falan. Dolayısıyla bu şekilde paramızın orada kalması e, doğrudan doğru faiz getiriyor anlamına gelmez. Böyle bir anlaşma sözleşme olmadığı sürece promosyona faiz demek doğru değil. Efendim bu anlaşmayı bakanlıkla e, şeyler yer, daire yapıyor. Resmi daireler yapıyor falan dersek o bizim dışımızda olan bir hadisedir. Yani devletinde bir amacı var. Bunlar e, resmi kayıtlara girsin. Bankalar eliyle Dağıtımı yapılsın. Para hareketliliği yoluyla ülkede ekonomide bir canlılık olsun gibi düşüncelerle böyle bir yola gidildi. Kolaylık olsun diye bankalar kullanılıyor bu konuda. Fakat önemli olan bizim özel bir faiz anlaşmamız, kendi paramızla alakalı olmadığı sürece doğrudan doğruya bizim faiz anlaşmamıza dayalı faiz alıyoruz demeyiz. Ancak şu var. Eğer bu faizli bankaysa diyor bazı ilahiyatçılar Havuzdan alınan bu promosyon faizli kaynaklardan geliyor. Ama bankaların tabii meşru olan şeyleri de var bir hayli. Faiz gelirleri olduğu gibi e, fatura çek ödemeleri birçok meşru sayılabilen e, muameleler de var. Transfer hareketleri, para hareketleri sebebiyle e, emeğinin karşılığı olan e, bir takım dosya parası da aldıkları paralar var faizin dışında ve bütün bunlar da o havuza da dahil oluyor. Tabi tamamını faiz olarak netelendirmek de doğru değil havuzdaki paranın. Ancak şu da var böyle bir durumda yine de tabi bu maaş ödemesi söz konusu olan şirket olur, kamu kuruluşu olabilir. Faizsiz bankalarla bu konuyu çözmeye çalışması veya en azından devlet bankası kalırsa ona kalsın ya da kullanacaksa o kullansın gibi düşüncelerle en azından devlet bankası yoluyla bunların yapılması tercih edilecek noktalar arasında olabilir diyoruz. Ama şu da var. Bu promosyon alan, alan kardeşimiz, bu benim işime sinmiyor, benim bu paraya ihtiyacım da yok diyorsa bu 500 lirayı bankada bırakmasının da mantığı yok. Bunu alır, bir fakire tasadüf eder, fakire verir, fakir istifade eder. Bu da yollardan birisi. Ama kendi ihtiyacı varsa kendi ihtiyacını da harcayabilir, çünkü bu faiz tarifine uymuyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, emin evim sistemiyle ev almak e, caiz midir? Ev veya araba almak caiz midir? Şimdi bu sistemde, e, tabi bu yıllardır, 25 yıldır devam eden bir uygulama. Bize bir ara, ara sözleşmesini de ulaştırmışlardı birileri. Oradan incelemiştim. Benim orada gördüğüme göre bunlar eee esasına göre çalışıyorlar. Yani emek sermaye ortaklığı yoluyla havuzdaki paraları yatırımlara sevk ediyorlar. Emeğinin karşılığı olmak üzere ödenen toplam paralardan yüzde, yıllık yüzde veya toplamdan e, %4.5, 5.5, 6 dolaylarında, %5-6 dolaylarında emeğinin karşılığı olan e, parayı alıyorlar o kadar. Bunun dışında kalanın tamamını yatırımlarda kullanıyorlar. Mesela siz 100 bin lira ödeme yaptıysanız havuza belli zaman içinde bunun ancak 4-5 bin lirası ya da 6 bin lira kadarı emek karşılığı olmak üzere alıkonuyor. Geri kalanın sizin adınıza yatırımlara sevk ediliyor. Daire alımı, ağız alımı, dükkan yapımı ya ya da yeni imalat yapılıyorsa imalat, arabaysa araba kısmında kullanılmak suretiyle yatırıma sevk ediliyor. Ancak emeğinin karşılığı olan kısım ayırt ediliyor, alınıyor. Bu da İslam'da mudareba adını taşıyor, faiz alakası olmuyor. Yani doğrudan faizli muamele sayılacak bir muamele ana sözleşmelerinde görünmüyor. Kura usulünde de bir dengeleme yapmışlar. Kura çıkmayanlara kira ödeme, kura da hemen evine dairesine geçenlerin kira ödemesi gibi, fazlaca ödemesi gibi bir denkleştirme yapma yoluyla adalet terazisini kontrol tutmaya çalışmışlar. Başka bir kardeşimiz hocam diyor torpille bir göreve gelmek, almak caiz midir? Buradan kazanılan para caiz midir diye sormuş. Şimdi torpille bir göreve gelmek yalnız bir e, tabii referans diye bir şey var. Onun da bunu karıştırmamak gerekir. Yani kısaca bir göreve özellikle yöneticilik söz konusuysa e, gelebilmek için karşı tarafın bu yöneticiliği verecek olan yetkili makamın elemanı tanımak hakkıdır acaba bu görevi hakkıyla yerine getirir mi? Suistimal eder mi? Arka planda bizim bilmediğimiz bir takım yolsuzluk, usuzluklar zaman içinde yapabilir mi anlamında elemanı tanımak ister. Bu onun hakkıdır. Ve bu da ancak araştırmak, soruşturmak ve referans mektuplarıyla anlaşılabilir. Eğer bu referansı o kişi hakkında hüsnü şehadette bulunanları torpil gibi değerlendirirsek bu uygun olmaz. Bu daha çok şey ilgilendiriyor. Yani e, onu yöneticiyi alacak olan yetkili kimselerin değerlendirmesine bağlı. Onlar bunu torpil e, kabul ederek veya torpil yoluyla alındığını e, düşünerek alıyorlarsa kendileri bilirler. Ama söylediğimiz gibi elemanın kendisini tanıtma hakkı var. Hüsnü şehadet anlamında referansları varsa, referansları bildirme hakkı var. Onların adresini, telefonunu filanca kişiler benim duruma şahittirler. Onlara sorabilirsiniz. Denebilir. Bunun denmesi torpil sayılmaz. Ama yukarıdan emirle e, hiç ehliyetli olmadığımız halde o makama gelmeyecek birileri olduğumuz halde getirilsek bu olmaz. Çünkü emanetlerin ehline verilmesi ayet-i açıkça yani emanetleri eline veriniz de ayet kerimede? ayet kelimelerde emir sigasıyla emaneti eline veriniz. İnna Allaha emrük emanet ila ehlihe ayet <-i> kelimede. İnna <gülüyor> Allahi emrüküm. Allah size emretmektedir. Entüedül emanet ila ehlihe. Emanetleri eline vermenizi Allah emretmektedir. Ehil olana. Kısaca kişi ehilse Ehil olan o kişinin kendini anlatması, derdini anlatması referans mektuplarıyla Hüsnü Şehadet yoluyla olabiliyorsa kendini tanıtma hakkı vardır. Yolsuzlukla, usulsüzlükle hiç hakkı olmadığı halde o emanete ehil olmadığı halde torpille, baskıyla e, göreve getirilir. Suistimaller yaparsa, rişvet alırsa bir takım yolsuzluklar yaparsa tabii ki ona şehadet eden ve onu o görev, göreve getirenler de kötülüğe sebep oldukları için, haramlara fırsat verdikleri için vebal altına kalırlar. Bunu da dikkat almak gerekir. Çünkü hadis-i şerifte ben senin sünneten hasenetten kim iyi bir çığır açarsa, çok ehliyetli birlerini görev başına getirerek birçok hayır hasenatın, güzelliklerin topluma hizmetlerinin ortaya çıkmasına sebep olursa bütün o yapılan işlerden meydana gelen ecirden nasibini alır buyuruyor Peygamberimiz kim de kötü bir çığır açarsa kötünün önünü açarsa kötü kişileri iş başına getirmek suretiyle bir kötü çığır açılmasını sağlarsa bütün o kötü çığırdan gidenlerin işledikleri yani günahlardan pay alır ve diğer günahında da eksiklik olmaz buyuruluyor hadis-i şerifte Dolayısıyla çığır açma anlamında hayırlı mı, şerli mi olacak bu tayin? Asıl onu hedeflemek, ona dikkat etmek gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, Almanya'da yaşıyorum, cami çok yok. Cuma namazı için ne yapmalıyım? Camiler aşağı yukarı 250 kilometrede diyor bulunduğu yere. Şimdi bir defa bulunduğu yere 250 kilometre uzaktaki camiye gidip Cuma namazı kılma yükümlü bu kardeşimizin yok. Hatta 250 kilometre bir yana İslam alemleri şunu söylemişler. Yüksek sesle ezan okunduğu zaman sesin ulaşacağı yere kadar olan yerlerdekilerin Cuma namazına gelmesi üzerlerine farz olur denmiş. Daha uzakta olanların gelirlerse güzel olur ama gelemezlerse öğle namazını kılarlar diye kabul edilmiş. Çevre olarak düşündüğümüz zaman. Tabii günümüzde hoparlör vasıtasıyla bu ses çok daha katlanmış uzaklara gidebiliyor. Bir de gelme gitme kolaylığı sebebiyle ulaşım kolaylığı var tabii ki. Buralarda cuma namazı farz olur da bu seferde o mahallelerde yani yazan ulaştığı yerlerde ayrı ayrı camilerde bu sefer cuma namazı kılınması bildiğimiz gibi işi kolaylaştırmış. Yani şehirlerde bir tek yerde Cuma kılındığını kabul edelim. Çok büyük bir şehir. Çok uzak kenar mahalleler e, tek merkezde ezan okunsa farz ana, ana camide Cuma namazı kılınacak olan camide oralara ses gitmez mesela. Diğerlerine kılınmazsa. Neyse peygamberimiz zamanında avali denen yerler varmış. Hazreti Aişe'den gelen rivayete göre avalilerden diyor Hazreti Aişe Medine çevresindeki çiftlik evler diyelim ona biz. Aşiret kabile, iki üç hane, bir yere bağla bahçesiyle, hurmalıklarıyla ev yapmışlar. Tek i̇şte Kardeşler, amcalar, yeğenler neyse. bir Aşiret, bir mahalle gibi, küçük bir mahalle gibi oluşmuş. Buralardan diyor, e, on, e, hesabını yaptım. Ben 17-18 kilometre, 20 kilometreyi buluyor aslında. 15 kilometreyle 18 kilometre kadar olan avarilerdeki e, Medine çevresindekiler Mesnebeviye Cuma günü gelirler ve Cuma namazını peygamberin arkasında kılmaya çalışırlardı diyor. Yalnız gelirken tabi bulundukları evde bahçede bir bekçi de kalması gerekeceği için hayvanları varsa hayvanların başında efendim mahsul varsa hırsızlık vesaireye karşı korunma şeyi de, hakları da var. Nöbetleşe geliyorlar. İki kardeşse mesela bir cuma birisi geliyormuş öbür cuma da diğer geliyormuş. Münabebeli. Hep peygamberimizi görmekten mahrum kalmamak için Münabebeli cuma namaza geldiklerinden söz ediyor. 15-20 kilometre arasındaki Medine çevresinden Mesnebevi'ye geli geliyorlar. Tabii o arada mescit var mı? Var tabi ki arada. Mesela Mesli Kıblete'nin var. Diğer mescitler var. Kuba mescidi var falan. Fakat o Mesnebevi'nin çevresindeki diğer mescitler Cuma günü kapalı. Hepsi kapalı. Ve Cuma namazına herkes Mesnebevi'ye merkeze gelmeye çalışıyor. Ve bir yerde Cuma namazı kılıyor. iki yerde Yok. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i kılınıyor. Mekke fethedildikten sonra. Diğer meslelerde yok. Yani bir asra yakın aşağı yukarı. Nerede bir şehir ve kasaba varsa, büyük köy varsa Cuma namazının kılındığı hep bir tek yerde kılınmış. İkinci bir yerde kılınmamış. Ve çok kalabalık cemaatlerle oranın en yüksek. Merkezse halife. Devlet başkanı yani. Geçip Cuma namazını kıldırıyor. Gerçi Hazreti Osman bir iki kıldırmış. Buraya daha iyi hatipler demiş. Günü gelince daha güzel hitap edecek geçer. Müsaade etmiş. Başkaları da imamete geçirilmiş ama yetki yalnız en yüksek amirin oluyor. Şehirse valinin Cuma namazı kılmak o devirlerde. Kasabaysa yine en yüksek amiri kimse. En yüksek komutan. Cuma namazı kıldırıyor. Beş vakit namazlar da öyle genelde. O en yüksek amir gelince kimse öne geçmiyor. O geçip namazı kıldırıyor. Uygulama böyle. Şimdi dolayısıyla kardeşimizin bölgesine bakarsak hele gayrimüslim ülkede, Almanya gibi yerde bulunduğu şehirden 250 km kadar uzakta cuma namazı kılınan bir yer varken bu kardeşimize cuma namazı farz olmaz. Öğle namazını kılması yeterlidir. Tabi niyeti gönlü cuma namazında belli. İnşallah bu niyetine göre Cenabı Hak ona ecrini verir tabii ki. Cumanımıza Kerşe'ye gidebilsem ihtiyacını duyuyor ama gidemiyor çok uzak çünkü. Dolayısıyla ecrini alır ama öğlen namazını kılması da yeterli olur. Başka bir kardeşimiz Hocam diyor altın ölçü olmaktan çıktı günümüzde enflasyon. Peki 3-4 yıl önce altın borç para alan kimsenin bugün 4-5 kat artmış olmasını nasıl açıklayabiliriz diyor. Altın borcu varsa kişinin. Şimdi altının ölçü olmaktan çıkması bu enflasyon hesaplamalarıyla alakalı. Ama borç hangi cinsten meydana geldiyse o cins üzerinde bir defa hesaplama yapma hakkımız var. Altın veya gümüş cinsinden biz ödünç verdiysek birisine 100 gram diyelim 24 ayar altın verdik. Külçe altın. Karzahsen olarak. 2 yıl sonra geri alacağız. Yine tam 24 daha yer 100 gram olarak alabiliriz. Bir gram fazlası alsak faize girer. Orada müsamaha yok. Haliz gümüş verdik diyelim yine 100 gram. Geri alırken de 100 gram gümüş olarak onu alma hakkımız var. Karşı tarafta o kadar verme görevi var. Şimdi yalnız tabii e, altın ve gümüş dışındaki paralara geçince durum değişiyor. İşte müştehit imamlar döneminde İslam'ın çıkışından bir asır, e, bir buçuk asır sonra hatta o dönemlerde ki İmam-ı bildiğimiz gibi vefatı e, 150 e, hicri yılıdır. Bir buçuk asır sonra vefat etmiş Peygamberimizin e, hicretten bir buçuk asır sonra vefat etmiş İmam-ı Azam. İmam-ı vefat ettiği yıl i̇mam Şafii Şafi dünyaya gelmiş. Yani Hanefi mezhebi oluşmuş. İmam-ı Azam söyleyeceklerini söylemiş. Talebeleri yetişmiş. Yazıcıklarını kaleme almışlar. İmam-ı Azam hayattayken. i̇mam Şafii Şafi dünyaya yeni geliyor bakınız. Hanefi mezhebinin o anlamda öncelik şeyi var. Hazır buluyorlar Hanefi mezhebinin şeylerini. Bütün müzakere ettiği konuları. i̇mam Şafii, Şafi, İmam Malik ve diğerleri. Onun üzerine bina ediyorlar çok şeyleri. Dolayısıyla e, burada e, o dönemlerden Fels adı verilen bu Mısır, Suriye, Irak, İran tarafı fethedilince altın ve gümüş dışında madeni paralar varmış. Bunları Fels deniyor. Bakır, nikel, kalay alaşımı. Altın, gümüş yok içinde yani. Bunlar e, değerini bu defa maden e, değeri dışında kısımlar. E, Arz ve talep durumuna göre halkın verdiği değere göre değer kazanmaya başlıyor. Maden değeri dışına çıkıyor yani değeri. Şimdi altının değeri bir gram altın ee, diyelim günümüzde mesela 95 liraysa bugün bir gram altın bir gram para da bir gram ağırlığındaki e, altın para da yine aynı miktarda 95 lira. Değişmiyor. İster para olsun, ister takı, bilezik şeklinde, gerdanlık şeklinde, ayarları aynıysa e, hatta Hanefi mezhebinde sanat, işçilik şeyi de dikkate alınmamış genelde. Ham, altın e, esas alınmış. Onun üzerinden, gram üzerinden e, denkleştirilmiş parayla altın çeşitleri eş değerde sayılmış. Arada fark meydana gelirse faiz olur denmiş mesela. Gümüşte de böyle ama madeni paralara sıra gelince durum değişmiş bakmışlar ikide bir de değer kaybediyor bu paralar alt. demişler o zaman altını endeksleriz biz bunları da, darphanede bastırırken altını endeksleniyor bunlar altın kuruna hesabı altına göre yaparız mesela 100 fels çeşidi para borcunuz var diyelim e, madeni para bakır nikel para 6 ay sonra vereceksiniz Baktınız 6 ayın içinde altın kuruna göre %10 değer kaybetmiş. İmam Ebu Yusuf buraya noktayı koyuyor. Burada problem var diyor. Altına göre diyor %10 değer kaybettiyse bu madeni para %10 fazla vermek lazım ki altın liraya denk ödeme yapılmış olsun. Ve bu aradaki %10 fazlalık faiz olmaz demiş İmam Ebu Yusuf. Yani dolayısıyla bunun sonucunda bakıyorsunuz altının dışındaki para çeşitleri için Madeni değeri dışına çıktığından dolayı enflasyon dediğimiz paranın diğer kaybı bir yere endekslenerek çözülmeye çalışıyor. Altına endekslenmiş. Günümüzdeki kağıt para sisteminde de biz uzun yıllar tabii altına hatta asırlarca hep altına e, endeksli e, kağıt para sistemleri kullanıldığı için 15-16 yüzyıldan 20. yüzyıla kadar hep altın kurunu endekslenmeli dedik ama son yıllarda altınla bağlantısı da koptu şeyin kağıt para sisteminin. Şu anda tefe tüfe dediğimiz enflasyon endeksleri esas alınıyor bildiğimiz gibi. Yani 300 350 kadar insanların alıp sattığı ihtiyacı olan maddelerin eşya fiyatları dikkatlice hesaplanıyor. Her ay hesaplanıyor. 12 aya göre yıllık hesap çıkarılıyor. Ve kağıt para sisteminin yıllık değer kaybı yüzde sekizdir deniyor günümüzde yüzde buçuk deniyor bugünlerde veya yüzde dolaylarında yüzde sekiz dolaylarında yıllık hesaplama yapılıyor mesela şimdi sizin bir yıl önceden bir yüz bin lira borcunuz olduğunu kabul edelim İcralık oldunuz bir yıl sonra ödeyecek duruma geldiniz hesap yapacaksınız kağıt para sisteminde bir yılda bakıyorsunuz paranın değer yüzde buçuk. Siz bir yıl sonra 108.500 lira öderseniz alacaklıya bir yıl öncesine denk bir ödeme yapıyorsunuz. Ama bunu alabilmek için icraya gitmişsiniz. Avukata para ödemişsiniz. Bu sefer avukata diyelim 5.000 lira ödediniz. 2.000 lira icra masrafı çıktı. 7.000 lira. 8.500 lira da e, değer kaybı var paranız. 8.500'ün üzerine e, 7.000 lira ekliyorsunuz ne çıkarsa onu alma hakkınızda olur. %16, altı buçuk neyse. O, onu e, 100 bin lirayı, %16, %6 bin 500 liralarını al alma hakkınızda oluyor. Yani dolayısıyla buna benzer e, yollarla e, kağıt para sistemini altına endekslemek yerine bu tefetüfe dediğimiz enflasyon endekslerini bizzat eşya alım satımında kullanıldığı için bu kağıt parçaları, kağıt para sistemi o fiyatların bir yıl içinde ne kadar değiştiğini ortaya koyduğumuz zaman daha gerçekçi bir diğer ortaya çıkıyor. Söylenilen bu. Yani kısaca altını, altını endekslemek yerine tefettüfe endekslerinin daha sağlıklı olduğu kanaatine son zamanlarda artık genel olarak da ulaştılar. Başka bir kardeşimiz hiç evi olmayan kimsenin peşini ev alma imkanı da bulunmuyorsa banka kredisiyle ev alması caiz olur mu diye sormuş bir kardeşimiz. Şimdi hiç evinde olmaması tabi ev alma hakkı doğurur da bunu illa bankayla almak zorunda mı? Bunu dikkat alma gerekir. Bu faizsiz finans kurumları yokken faizsiz bankalar o zaman mecburen devlet bankası tavsiye ediliyordu. Oraya gitsin. Uygun şekilde al alabilir diye e, asli ihtiyaçları olduğu için söylendiği oluyordu o dönemlerde. Fakat günümüzde artık bu evi finans kurumu dediğimiz faizsiz yollarla alma imkanında doğunca önce oralarıyla görüşerek pazarlık yaparak banka faizlerinin üstüne çıkmayacak derecede bir pazarlıkla finans kurumlarıyla alabiliyorsak orayı tercih etmek tabii gerekiyor. Neden? Çünkü onlar sizin elinize faizli para vermiyorlar. Daireye para yatırılacak daire sahibine devir yapılacak ve sonunda siz aldığınız dairenin taksitini ödeyeceksiniz. Böyle bir anlaşma, sözleşme yapıldığı için murabaha dediğimiz bu yolla ev ihtiyacı karşılanabiliyor. Bu imkan günümüzde doğdu. Sanıyorum yakında devlet bankaları da faizsiz e, finans e, sektörüne girmek üzereler. Faizsiz bankalar yayılacak ve kamuda bu işin içine girince rekabet sebebiyle daha e, cazip diyelim toplumun yararına faizsiz uygulamaların daha yaygınlaşacağını ümit ediyoruz. Başka bir kardeşimiz. Hocam diyor, şafiiler camiye girdiklerinde ezan okunuyorsa ayakta bekliyor, beklerler. Hükmü nedir diye sormuş. Şimdi bu ezan okunurken saygı, edep meselesi yine bizim Türk milletinin tabii bazı hususiyetleri yanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde dayanan tarafları var. Yani Ezan-ı Muhammed'i okunurken durup dinlemek Saygı anlamında. Ondan sonra her okundukça ona katılıp tekrarlamak mesela. Ezan Muhammed'in sözlerini tekrarlamak katılmak tarzında. Tabi hadis-i şerifte ezan okundukça siz cevap verin. Tekrarlayın manasında tavsiye var. Bazı alimler e ezana cevap vermek, gidip namaz kılmaktır demişler aslında. O sözleri tekrarlamaktan ziyade o bir davettir, çağrıdır. Gidip namazı cemaatle kılmak için bir davetiyedir. İstenen de budur diye bunu değerlendirenler var. Ama önemli olan şudur. Ezan-ı Muhammed'i okunurken diyoruz biz oturup dinlemek, sükunette dinlemek e, en güzel olandır edeb bakımından. Fakat e, dinlenemeyecek derecede işimiz gücümüz varsa ve şu bir işe devam ediyorsak Ezan'a bir taraftan kulağımız gider ama işimize devam edebiliyoruz. İlle yollarda durup bütün arabalar dursun ezan okunurken ezan bitinceye kadar beklesin diye böyle bir kural yok. Yani Daha önceki yapılan işe devam edilebilir demişler malumleri saygısız sayılmaz anlamında. Ezan-ı Muhammedi asıl bittikten sonra bir de vesile duası var malum. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e, makam Mahmud'un istendiği dua vesile duasını okumak da peygamberimizin tavsiye ettiği, sünnet sayılan bir duadır. Aslında okun, onun okunması önemlidir. Şimdi Şafirler ayakta dinlenmesi, edebin adabın devamıdır aslında. Oturarak dinlesene olur, bir şey gerekmez. Oturarak da olur. Ama onlarda edep adab bakımından bize göre ayakta durmak daha saygı ifadesi anlamına gelir diye bir yoruma dayalı bir şekilden ibaret. Yoksa bu farz değil, vacil değil. sünnete de değil. Mendup adap diyebiliriz belki mendup tabirine gir. Buna uyan edebi sebebiyle ecir kazanabilir, uymayan günaha girmez diyoruz menduplarda. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bu sene Kurban Bayramı İslam dünyasında farklı günlerde yapıldı. Kurbanın durumu ne olacak diye sormuş. Kabul edildi mi edilmedi mi gibi. Şimdi tabii Kurban Bayramı ile ilgili daha doğrusu vakitlerle alakalı değerlendirmelerde hilalla ilgili malum görülmesiyle, görülmemesiyle alakalı bir tespit yapılıyor. Mesela Ramazan'a ilgili sumil ve Eftir-i hadis-i şerifine dayanılmış. Emir sigasıyla. Siz Ramazan hilalını görünce oruç tutunuz buyurmuş Peygamberimiz. Bir sonraki ayın Şevvala hilalını görünce de orucu bozun, iftar edin. Bayram yapın yani. Ramazan bayramını yapın diye. Peki gözetledik? Göremedik. Hava bulutlu. Kış günü mesela olan yerlerde. Mümkün değil. Yalı göremiyorsunuz. Gözetleseniz de. Femgummane hüküm. Hemen çözüm getirmiş. Hava bulutluysa sizin üzerine bulutlar gelmiş. Hava bulutluysa Fethi Müşer Şaban'ı Felasine yemen. Şaban ayını otuza tamamlayın buyurmuş Peygamberimiz. Otuza tamamlayın. Ertesi gün oruca başlayın. Şimdi eğer hava bulutlu olmasaydı, güneş görülseydi büyük bir ihtimalle diyelim oruç bir gün önce başlayacaktı. Hava bulutlu olduğu için 29 olması gereken Şaban ayını biz 30'a tamamladık. Ondan sonra bir gün geç başladık. Bir şey gerekmez diyor Peygamberimiz. Demek ki burada müşahedeye göre, hareket ederek, dış görünüşe göre amel ediyoruz. Bir şey gerekmiyor. Şimdi hemen şu akla geliyor. Diyelim yan taraftaki 50-30 kilometre başka bir şehir kasamada bulutlar yoktu. Gözetlediler. O devre göre düşünüyoruz. Gözetlediler. Hiralı gördüler ve oruca başladılar. Sizin şehri ve kasabanızda hava bulutluydu. Hiralı göremediniz Ramazan öncesinde. Bir önceki ayı 30'a tamamladınız. Bir gün sonra oruca başladı. Aranızda 50 kilometre mesafe var. Bunlar hep olmuş tarih boyunca. Şimdi günümüzde haberleşmeler yoluyla kolaylaştı. Hemen telefonlarla görüntülerle. Hilal göründü görünmedi. Bütün dünyayı yayma imkanı doğdu günümüzde. Daha dikkatli yani hesaplar yapılabiliyor. Öyle olunca da aynı günde oruca başlamak veya bayram yapmak kolay hale geldi. Şimdi bunu kökten çözmek varken bütün İslam ülkeleri beraberce Ramazan bayramı yapsınlar. Kurban bayramı yapsınlar. Birlikte haç ifade edilsin demek mümkünken maalesef İslam ülkelerinde hala farklı günlerde küçük yorumlara dayalı diyelim. Yorumlara dayalı olarak farklı günlerde Ramazan'ın başladığını veya bayramın farklı günde yapıldığını görebiliyoruz. Bu üzücü bir durum tabii ki. Keşke bir araya gelip de ki zaman zaman geliniyor da hala sonuca varılamadı. İslam ülkeleri temsilciler yani bir araya gelerek bu konuda bir prensip kararına varsalar en güzel olan yapılmış olacak. Fakat ona mı uyalım, buna mı uyalım, hangi ülkeye uyarız falan diye büyük bir ihtimalle de devreye giriyor bu gibi konularda. Boşu boşuna farklılık ortaya çıkıyor. Ve Hristiyan alemini de aslında güldürüyor İslam alemi. Yani bunlar bayram gününde bile birleşemiyorlar anlamında. Sanki dışa karşı bir mesaj da verilmiş oluyor. Tabii geçmiş dönemlerde yanıltıcı bir takım şeylerin da bahsediliyor. İşte radarla falan, hilalı gözetleyip fotoğraflarını gönderildiği rivayetleri duyuyorduk. Bazı şeylerin, mahverlerin yanıltmak için bazı ülkeleri. Yani bu konuda daha dikkatli davranarak orta bir yolu bulmak hiç de zor değil. Yalnız şöyle bir tabii problem de yaşanıyor. Mesela şöyle diyelim, güneş tam battığı zaman Ramazan'ın diyelim başlangıcından bir gün önce İlal'ı gözetledik. Tam güneş battıktan sonra hilal güneşin battığı yere yakın olarak ay batacak. 18 dakikadan daha az bir zamanda batacak konumdaysa, diyelim 10 dakika sonra batacak kadar yakın şeye, güneşe ya da ufka ilan kesinlikle gözde görünmüyor. 17-18 dakikaya kadar da 18 dakikaya geçmesi lazım. Güneş batacak, ortalık azıcık kararmaya başlayacak ki çıpla gözle görebilelim. Aksi halde Güneşin çok parlak olan ışıklar arasında hilal kayboluyor. Gündüz göremediğimiz gibi akşam güneş batınca da 17-18 dakika kadar yine göremiyoruz hilali. İşte o süreçte bir yerde 10 dakika sonra battı diyelim. Siz göremediniz. Bir gün sonra oruca başlayacaksınız. Başka bir yerde 20 dakikaya ulaştı. Orada görüldü. Gördükleri için onlar oruca başlayacaklar. Siz başlayamayacaksınız. Yani buna benzer Hilal hangi noktadayken acaba ertesi gün orucu başlayacak, bayram yapılacak? O konuda bir prensip kararına varmak gerekir. Dolayısıyla mesela bizim ülkemiz bakımdan 18 dakikanın üzerinde batarsa hilal, geç batarsa o, o gün hilali görüyorsunuz, oruca başlıyorsunuz. Ama 8-10 dakika sonra, batı verirse güneşten sonra, hiç görülmediği için hilal görülemedi diye oruç tutulmuyor, bayram yapılamıyor. Fakat hemen İslam alimine şunu da ilave etmişler. Buna rağmen demişler. Gözetlemeler yapıldı. iyi niyetle e, Ramazan'a başlandı ya da oruçlar açıldı ya da kurbanlar kesildi. Öyle bir haber geldi ki verilen karar yanlış. Öğleden sonra mesela millet kurbanlarını kesti. Öğlene kadar. Öğleden sonra haber geldi. Siz yanlış amel etmişsiniz. E, bugün bayram değildi. Bayram yarın diye bir sağlam haber gelse kesten kurbanların sıyanet için bu kurbanlar geçerli olur diye fetva verilmiş. Müslümanların hukukunu korumak için iyi niyetli hareket ettiklerinden dolayı o gün bayram kararı verenler haklı sayılır ve kesten kurbanlar da geçerli olur diye fetva vermiş. Yani bu da gösteriyor ki aynı günde olmaz dünyada mecburen zaten dünya yuvarlak bildiğimiz gibi dünya gezegeni dönüyor bir yerde gün atlayacak zaten. Yani 24 saat ölçütlerine göre bir yerde gün değişecek. İşte o hangi çizgi üzerinde iken değişecek o konuda bir prensip kararı gerekiyor. Yani bu meridyen dairelerini hesaplarken dünya ne demiş? Londra üzerine bir giriş şeyi başlangıç olur demiş. Dünya milletleri coğrafyada mesela Londra'nın üzerinden geçen meridyen başlangıç meridyenidir. Ondan sonra pe, bütün dünya dolaşılır. Meridyen ölçütleri ona göre hesaplanır denmiş. Acaba bizim de e, hareket noktamız, gün değişimi diyelim. E, hangi çizgi üzerinden geçen? Kabe muazzama üzerinden geçen çizgi mi? İstanbul üzerinden geçen çizgi mi? Birbirine yakın zaten şeyler. Yani böyle bir hat üzerinde Şeydeki Londra üzerindeki meridyen gibi bir prensip üzerine İslam ülkeleri anlaşsalar bu konu kökten çözülebilir diye düşünüyoruz. Ümit ediyoruz önümüzdeki dönemlerde bu konu halledilir. Başka bir kardeşimiz hocam şefaat ya Resulullah demek doğru mudur diye sormuş. Yani e, Peygamberimiz sanki hayattaymış gibi o anda ondan yardım istemek manasındaysa tabii ki Allah Resulü Vefat etmiştir. Ahirete intikal etmiştir. Onun şefaatı bildiğimiz gibi kıyamet günü olacaktır. Yani bugünden biz ondan şefaat isteyelim. Hemen bizim derdimize çare bulsun. Bizi sıkıntıdan kurtarsın. Bu felaketten bizi korusun falan diye ileri gidersek, peygamberimizden yardım istemeye kalkarsak, peki Cenab-ı Hak'tan ne isteyeceğiz? Yardım kimden istenir? Cenab-ı Hak'tan istenir. Peygamberimizden biz dünyevi bir meselemiz için yardım isteyebilir miyiz? Allah'tan istenecek olan bir şey peygamberden bu dünyada isteyemeyiz. Ama ahiret kısmında tabii şefaatin peygamberimize makam olarak verildiği de biliniyor. Şefaat makamı dediğimiz en büyük yetkinin Allah Resulü'ne verildiği de hadislerle sabit. Ve öbür alemde de bu hakkını peygamberimizin yetkisini kullanıcıya dair açık açık hadis ifadeler var ve diğer peygamberlerin bile kendisine müracaat edeceği konusunda açıklıklar var. Bunda şüphe yok. Ama dünyadayken yetiş ya Resulallah bana yardım et beni bu sıkıntıdan kurtar, beni koru falan diye peygamberimizden doğrudan bir yardım istemeye kalkarsak Allah muhafaza etsin bir beşerden her ne kadar peygamber de olsa daha dünyada iken yardım isteme durumunda kalmış olabiliriz. Bunun yerine tabii yardım Cenabaktan istenmeli. Öbür alemde şefaat tabii ki peygamberimizden ümit edilir, talep edilir. Şefaat etmesi öbür alemde istenir. Bu dünyadayken yardım isteme şeklinde olmamalı. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bir hanımın 80 gram aşkın altını var. 80 gramın üzerinde zekat verme şartı da var. Yani evli diyelim 100 gram altını var. Buna nisabı açtığı için zekat verecek. Bir hanım için. E, fakat diyor, başka bir hanımın altında e, yerine göre lüks bir araba var diyor. E, ama altını yok. Takısı var, 30-40 grammış, işte. bir, bir iki bilezik takmış, küçük bir gerdanlık takmış. 40-50 gram altını var ama altında lüks araba var diyor. Buna zekat gerekmiyor. Bu çelişki değil mi diye sormuş. Değil. Neden değil? Çünkü bu araba e, asli ihtiyaçlardan sayılıyor aslında. Evimizde peygamberimiz zamanında atı, devesi, bin, binit amacıyla kullanılmak üzere bir tane, iki tane, üç tane bulunan sahabeler var. Bunlara zekat gerekmez demiş peygamberimiz. Evi, evin normal mutat ihtiyaçları, temel ihtiyaçları sayılırken bunların içinde binit de var. Evin kendisi var, zekattan muaf evin mutah eşyası var, zikatla alakası yok. Binit dediğimiz vaastılar o devirde at ve deve. Atın da tabii ki safkan arapatan atı olanı var, çok pahalı. Yani 800 dirhem at fiyatları var Peygamberimiz zamanı. 800 dirhem 5 dirime kurbanın koç alını piyasada 100 dirime 20 koyun alınır. 100 dirime 20 koyun. 800 dirime 28 ile çarpı 2 16 160 koyun parası. Dolayısıyla bugünkü lüks bir arabanın şeyi fiyatı neredeyse Allah Resulü döneminde evlerde hazet Ali'nin altında mesela düldül denilen at safkan Arap atıdır. 150 koyun parası belki değerin değerli bir hayvan. Günümüzde de altımızda maruf ölçülerine göre bir sanayicinin hanımı, eşi, bir firma sahibinin evdeki oğlu kızı araba sahibi olabilir. Bunlar israf da sayılmaz günümüzün örfünde. Birçok Batı ülkelerinde artık iş adamları helikopter dönemine geçtiler. Araba bir yana Mercedes, Bombaymen vesaire dışında helikopteri artık fabrikaları, çeşitli şeyleri dolaşırken günlük araç olarak kullanan iş adamları var. O yüzden bunlar e, mutat, maruf ölçüler içinde kullanılan e, ev... Hanımının, oğlunun, kızının ise bunlar zekattan muaf. Hem diğeri 100 gram altın fazlatan var elinde. Eğer şeyin elinde de olsa o lüks arabayı kullanan kardeşimizin takıları da 100 gram aşıyorsa altını o da zaten zekat verecek muhakkak. Ya da diğer harçlıklarından veriyordur, onu biz bilemeyiz. Yani bu kadar lüks arabayı kullanan hanımefendi varlıklıca bir ailenin kızı. Dolayısıyla kendi evinin harçlıklarından hayra sinat yapıyordur muhakkak. Yani 100 gram altının 2,5 gram zekatı var malum. 2,5 gram ne eder bugün? E, 250 lira etmez. 230, 235 lira eder. Hepsi bu. 250 lira. Şimdi bu kardeşimiz lüks arabayı kullanan kardeşimiz acaba bir yılın içinde 100-200-300 liralık hiç mi hayır yapmadı mesela? Yapıyordur muhakkak. Buna benzer hüsnü da beslemek gerekir. Başka bir kardeşimiz, beli tutmayan ve dizleri bükülmeyen, bükemeyen biri sandalyede namaz kılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Secdeden kalkmayan kişi namazı nasıl kılmalı? Yani secdeye varamayan kişi namazı nasıl kılmalı diye sormuş. Buna ima yoluyla namaz diyoruz biz. Yani bir kimsenin eğer normal rükü ve secde yapmadan namaz kılması durumu varsa namaz ima yoluyla namaza dönüşüyor. Yani rükü ve secdini tam yapmadan eğilerek, biraz eğilerek, daha fazla eğilerek e, sembol olarak yapma hakkı İslam'da verilmiş. Bunu özellikle iki rahatsızlığı olanlarda biz görüyoruz. Belini bükemeyen, bir de e, özellikle dizlerini bükemeyen bir kimse için sandalyede oturarak namaz kılması tabii ki tavsiye edilir. Çünkü yere otursa beli rahatsız ayaklarını kıbleye doğru uzatsa yine olmuyor. Dizlerini bükemediği zaman e, o kimse sandalyede oturunca daha rahat namazını kılabilir. Ayakta kendisi e, tekbirini alır, oturur. E, daha sonra e, ayağı yine isterse kalkabilir tabii. Kalkması zorluk meydana getirmiyorsa rüküye varırken sandalyede oturabilir. Biraz eğilir rükü daha fazla eğilir yerine geçer. Bu yeterli olur. Çünkü Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, bir hasta ziyaretine gittiğinde Namaz kılıyormuş hasta, oturduğu yerden önüne yüksekçe bir yastık koydurmuş, üzerine de bir ahşap tahta, uya eğilip sert zemin üzerine secde yapmaya çalışıyormuş. Peygamberimiz hemen daha namazdayken önündeki şeyi kaldırmış, yastığı ve tahtayı kaldırmış, demiş biraz eğilmesi rükû, daha fazla eğilmesi secde yerine geçer. Yani illa sert bir zemine tahta üzerine secde yapması da gerekmez buyurmuş. Bunun gibi örnekler var. O yüzden bir kiminin yattığı yerden namaz kılabilir, oturduğu yerden namazı rahat kılabilir ve bunda bir sakınca bulunmaz. Başka bir kardeşimiz, kadından gelen akıntı abdesti bozar mı? Pamuk kullanmanın da uygun olmadığı söyleniyor demiş. Şimdi bu akıntı eğer rahatsızlık e, sebebiyle mikrobik bir akıntı değilse, kadın hastalıkları anlamında bir durumu yoksa, bunu biz bazı doktor arkadaşlarla da müzakere etmiştik. Onların kanaati aynen e, burun e, su şeyine benzetiyorlar. Yani burundan gelen akıntı niteliğinde olarak e, düşünüyorlar. Ve dolayısıyla bu akıntı hatta hanımların %35-40 kadarında diyorlar. Rastgele caddelerde dolaşan hanımların %30-40'ından fazlasında normal akıntı kastediliyor. Kadın hastalıkları falan olmadığı halde. Ve bu aynen nezle grip olmuş. yani Burun akıntısı gibi bir akıntıdır. Ve bunun abdesti bozmadığı kanaatine vardık biz. Yani Dolayısıyla rahatsızlık anlamında bir akıntı olmadığı sürece abdesti bozmaz ama bunun e, çamaşırı falan kirletmemesi için orkid denilen veya pamuk, e, başka bir bez kullanma yoluyla kontrol tutulması da mümkün. Başka bir e, husus da eğer bu biraz rahatsızlık veren durumda bile olsa diyoruz biz. Orkit kullanma sargı bezi hükmünde cebire dediğimiz. Cebire bildiğimiz gibi bir yaranın, beniz kişihaberlerin pek çokları savaşlarda yaralanıyorlar. Yaraları günlerce geçmiyor bazen. Üzerine sargı sarılıyor ve namazları o şekilde kılıyorlar. Hiç oraları yıkanmadan üzerine meshediliyor eğer mesle zarar verecekse mikrop kapma, kapma terkesi varsa onu da terk edebilir cebire sahip olan kişi. Dolayısıyla hanım kardeşlerimiz de tuvalete gitmediği sürece o sebeple abdesti bozulmaz bildiğimiz gibi. Yani dolayısıyla cebire hükmünü arzu eden hanımefendiler düşünebilirler orkit kullanma yoluyla tuvalete gitmediği sürece abdesti bozulmaz. Bu sebeple bozulmaz daha doğrusu. Başka sebeple yerlenme bozabilir. Burun kanaması olur mesela. Bozulur. Ayrı bir konu. Ama bu sebeple abdesti e, bozulmaz diyebiliyoruz. Efendim burada sohbetiz bir noktalarken hepinizde hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.